314. konu, Müslümanların beni Kureyza ile yapılan savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor, Hendek günü, ne olup bittiğini öğrenebilmek için dışarı çıktım, yolda giderken arkamda ayak sesleri işittim, dönüp baktığımda Saad bin Muaz ile yeğeni El Haris bin Evsin gelmekte olduklarını gördüm, geçip gitmeleri için bir kenara çekilerek oturdum, Sa'd'ın üzerinde demirden bir zırh vardı, ama bu zırh onun bütün azalarını örtemiyordu. Çünkü saat tanıdığım insanların en iri yarısıydı. Zırhın dışında kalan yerlerinin ok veya kılıçla yaralanmasından korktum. Yanımdan geçerlerken Saad şöyle bir şiir okuyordu. Biraz bekle, bir deve seni savaş alanına götürecektir. Ecel yaklaştığında ölüm ne güzel bir şeydir. Onlar geçip gittikten sonra kalktım bir hurma bahçesine girdim. Orada bazı Müslümanlar, aralarında Hazreti Ömer'de olduğu halde oturuyorlardı. İçlerinde başında miğfer bulunan bir kişi de vardı. Hazreti Ömer, bana, buraya nasıl geldin, yemin ederim ki sen çok cesur bir kadınsın, başına bir şey gelmesinden korkmadın mı, dedi. Bu şekilde Hazreti Ömer, yer yarılsa da içine girsem, diyecek hale getirinceye dek beni kınamaya devam etti. Bu arada miferli kişi de miferini başından çıkardı. O zaman onun Talha bin Ubeydullah olduğunu gördüm, Talha, Hazreti Ömer'e benim için şunları söyledi, Allah sana rahmet etsin ey Ömer, Ayşe'yi ne de çok kınadın, felaketler Allah'tandır ve ondan başka da kaçacak yer yoktur, bu esnada karşı taraftaki Kureyşlilerden biri kalkarak, bu oku al, ben İbnül harikayım diyerek bir ok fırlattı, ok Hazreti Saad'ın koluna isabet ederek büyük damarlardan birini kopardı, bunun üzerine Saad, Ey Rabbim, Kureyza oğullarından intikamımı alıp gözlerimi aydın etmedikçe beni öldürme diye dua etti. Beni Kureyza Yahudileri Saad'la anlaşmalı olup Cahiliye döneminde de Saad'ın yardımcıları idiler. Daha sonra Saad'ın yarası kabuk bağladı. Allah Teala da müşrikler üzerine korkunç bir rüzgar, bir fırtına göndererek müminleri savaştan kurtardı. Allah kuvvetli ve galiptir. Bundan sonra Ebu Süfyan ve beraberindeki Kureyş müşrikleri savaştan vazgeçerek Tihame'ye döndüler. Onlarla birlikte olan Uyeyne bin Bedir ve adamları Necde, Kureyza oğulları da kendi kalelerine çekildiler. Hazreti Peygamber de Medine'ye döndü ve saat için mescidin avlusuna tabaklanmış deriden bir çadır kurdurdu. Ancak az bir zaman sonra Cebrail geldi, onun dişleri tozlanmıştı. Cebrail Hazreti Peygamber'e, savaşmaktan vaz mı geçtin, Allah'a yemin ederim ki melekler henüz silahlarını ellerinden bırakmış değildirler, şimdi derhal Beni Kureyza'ya doğru yola çık ve onlarla savaş, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber hemen silahını kuşandı ve tellallar çıkartarak halkı toplanmaya davet etti, Müslümanlar kısa bir süre içerisinde toplandılar ve Beni Kureyza'ya doğru yola çıktılar, Hazreti Peygamber, mescidin yakınlarında bulunan Ganim oğullarının yanından geçerken onlara, buradan hiç kimse geçti mi, diye sordu. Onlar da, evet, biraz önce dıhiyetül kelbi geçti, dediler.